Ağzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve salamu ala Resulü Muhammed Ve ala alihi ve sahri ecma ile Hatırlayacak olursanız İmam Maverdi'nin Din ve Dünya Edebi adlı kitabında e, Nefisin terbiyesi, ahlakı bunu işlemiştik Nefisin ee, nasıl terbiye olacağını, kaç çeşitte terbiye olduğunu, terbiyenin hangi yaşa kadar nereden elde edildiğini, belli bir yaştan sonra da nereden elde edileceğini anlatmıştı. Ve ahlakı bozan unsurları anlatmıştı. Birincisi de kendini beğenme olgusuydu. İnsanın fıtratında var olan, insanın e, imtihan gereği fıtratına koyulan, insan zapt etmediği takdirde insanı helaka sürükleyen bir ahlak. Bugün inşallah o önceki konuyla alakalı olarak kibri anlatmıştı. Bugün kibrin sebeplerini anlatacak. Yani insanın da kibre neler sebep olur, neler yol açar. Çünkü bir şeyin sebeplerini bilirseniz ondan sakınırsınız. Ondan kendinizi muhafaza edebilirsiniz. Ona götüren sebepleri bilmiyor iseniz bu sefer kendinizi korumanız mümkün değildir. Çünkü o sebepler ve işaretler hastalığın var olup olmadığını ortaya koyar, gösterir. Yani çoğu hastalık, ben şuyum diye insana söylemez. Mesela bir gripin belirtisi vardır, hapçırmaktır, halsizliktir, kırgınlıktır, hafif bir ateştir. Anlarsınız ki bu adam grip olmuş işte mesela. Venem hastalığının alameti vardır, kan kusar insanlar mesela. Şey, öksürürken ağızlarından kan gelir örneğin. Yani her hastalığın bir işareti var. Bunlar fiziki hastalıklarda, maddi hastalıklarda böyleyse, Manevi hastalıklar da aynı bu şekildedir. Onların da bazı işaretleri vardır ki işte o işaretler ve o sebepler bize bizim kalbimizde var olan hastalığın hakikatini ortaya koyar. Tedaviden önce teşhis gelir. Teşhis olmazsa tedavi olmaz. Bizler de hamdolsun, eğer nefsimizi terbiye etmek için bu ilmi okuyorsak, ahlakımızı düzeltmek için bu kitaba başladıysak ilk yapmamız gereken şey ne olması lazım? kendimizdeki hastalıklar teşhis metodumuz olması lazım. O yüzden şimdi kibrin sebeplerini anlatacak. Diyor ki İmam Maverdi, kibrin bir takım sebepleri vardır. Bunun en kuvvetli sebeplerinden biri varlık ve nüfus sahibi olup kendi emsalinin içine az karışmasıdır. Varlık ve nüfus sahibi olup kendi emsalinin arasına az karışmasıdır. Bakın burada bu mal varlığı değildir. Allah önceki derste anlatmıştım subhanehu ve teala insana akıl verir mesela Allah Subhanahu ve teala insana farklı hasletler verir aklın dışında zeka gibi ve benzeri şeyler anlama yeteneği vesaire bir dünya şey yani. İnsan kendisi gibi insanların arasına karışmazsa hep bu noktalarda kendinden altta insanlarla oturursa o zaman kendinde kibir hasıl olmaya başlar. Ama insan kendinden üstün insanlarla bu konularda, çünkü nefis kendisine telkin ediyor. İşte sen e, güzel ahlaka sahipsin diyor mesela sürekli ona. O adam çok ahlaklı bir adamla oturmadıkça kendi ayıplarını göremez. Kendinden ahlakta düşüklerle oturduğu müddetçe bırakın düzelmesini daha fazla ahlaksızlaşır, kibri artar insanı. O yüzden İmam Maver diyor ki insanların arasına karışması lazım. Kendinden daha iyi olanlara. Seleften şu söz nakledilir. Derler ki dünyada kendinizden aşağıdakilere bakın onlarla oturun. İlimde ve ahirette amelde de kendinizden yukarıdakilere bakın. Eğer böyle yaparsanız cennete kavuşursunuz derler. Bu hem dünya mutluluğudur hem ahiret mutluluğudur. Niye? Fakirlerle oturuyorsun. Zenginlerle oturup ahvah çekmiyorsun. Aman benim de şurada bir evim olsaydı. Yani biz Zenginin malı zürcün çenesini yorar derler ya. Bizim gibi halkın alt tabakasından adamlar üç beş tane haber okusunlar villalarla alakalı. İşte falan bilmem nerede şu kadar villa almış. İki dakikada hemen diyoruz ah paramız olsaydı biz de şuradan alırdık da buradan ederdik. İki dakika ha. Düşünün ki senenin çok ciddi bir zamanını bu tip insanlarla yiyip içip oturup kalktığınızı ne yapacaksınız? Kendi hayatınızdan... Memnun olmayacaksınız, razı olmayacaksınız. Bu da sizi daha fazla kazanma hırsını itecek. Dolayısıyla Aman. haram helal gözetmeme itecek bu. Haram helal birbirine karşılaştırıp daha fazla kazanmaya sizi sevk edecek. Ahirette ise kendinizden amelce üstün insanlara bakarsanız, kesinlikle ve kesinlikle amellerinizin doğrulduğunu göreceksiniz. Mesela burada itikafa kalıyor kardeşler. 35-40 kişi, 50 kişi, 60 kişi hiç önemli yok. Bu kadar adam olabilir, hepsi de Müslüman olabilir ama hepsi bir tane nafile ibadeti unutabilir. Bir tane nafile ibadeti göz ardı edebilir. Onların arasından bir kişi kalkar, o ibadeti ifade eder, hepsi de ibret alıp, ders alıp, hepsi de kalkar, aynı ibadeti yaparlar. Onlar da biliyordular aslında ama şeytan unutturdu. Ama bak bir kişinin yapmasıyla herkes ne yaptı? Aynı amele teşvik oldu. Belki burada nice kere bu defalandı, tekrarlandı. Nice defalar burada. Bir kardeş kalktı, nafile iki rekat bir kuşluk namazı kıldı. Bir kardeş kalktı gece, ekstra herkes yatıyorken kalktı, Kur'an okudu. Onu gören iki üç tanesi de geldi, Kur'an okudu değil mi? İnsan amelde kendinden yukarıda insanlarla oturup kalkarsa, onlarla muaşeretle bulunursa kendi amellerinin eksikliğini görür. Ama sürekli oturduğu kalktığı insanlar şu müşrik kalın gibi ibadetten yüz çevirmiş. İnsanlarsa affedersiniz yarım yamalak kıldığı, belki kıyamet günü suratına çarpılacağı beş vakit namazı kendi için takva zanneder. Yani öyle ibadetler var. Allah kıyamet günü insanın suratına çarpacak. Züht kitaplarında aktarılır. Ebu Bekir e, şey, ya büyük alimlerden, seleften bir tanesi vefat ederken ağlıyormuş. Demişler, sen ağlıyorsan biz ne yapalım ölürken demişler. Ömrün ilim tedrisiyle geçmiş, amelle geçmiş, Allah yolda cihatla geçmiş. Biz ne yapalım, niye ağlıyorsun demiş. Demiş ki ben ağlıyorum ki Allah'tan gafil olarak nice secdeler ettim. Ona ağlıyorum yani. Bugün pişmanlık bir şey fayda vermiyor. Hiçbir sana faydası yok. Dün ibret alacaktı. Şimdi bir kendimize bakalım. Belki biz de defalarca secde ediyoruz. Secdede aklımızda iş var, dünya var, kadın var, çocuk var. Var var yani. He? Öyle bir secde kıyamet gününe faydası var ki insana. Kıyamet günü bu hatanı anladığın takdirde sana ne faydası var bu anlayışın hiçbir faydası yok. Mesele bugün onu anlamakta. Onu ne zaman anlarsın? Secdesini Allah için yapan ve bunu tavsiye eden bir insanı gördüğünde ancak anlatsın ve idrak edersin. Aksi takdirde anlayamazsın böyle bir adamı. Kendi hatanı göremezsin. Beraberinde daha fazla amel eden bir Müslüman göreceksin ki göresin. Biri kalkar pazartesi, perşembe nafile oruç tutar, diğeri de hemen başlar onu gör, görünce. Yani itikaf en basitinden. Yani Müslümanların belki hayatında 3-5 seneye kadar yoktu böyle bir sünnet. Ama Allah hamdolsun... İnsanlar bu sünneti talim ettikten sonra, öğrendikten sonra, amele döktükten sonra bakıyorsunuz bugün insanlar yarışıyorlar. Senelik izinlerini o güne, son güne getiriyorlar. He? Kafirleşmiş toplum, senelerce tevhid cemaatiler hesapta birileri var. Senelerde tevhid anlatıyorlar da tevhidin yanından bile geçmemişler. O adamlar mesela kafirlerle halka kafir oldukları için zaten kendileri Müslüman olmadılar da hesapta kendilerini farklı gördüler. Onlarla oturak halka onlara benzemişler. Adamlar işte yıllık tatillerini yaza getiriyorlar. Nereye tatil gidelim? Oraya mı gidelim? Buraya mı gidelim? Şurada işte daha yeşil denizin kenarında yeşillik varmış. Denizle yeşil bir arada. Çok süper bir yer işte. Gittim mi mesle oluyoruz. 10 gün böyle 15 gün yatarız artık orada. Bunlar kafirlere benzemenin ta kendisi. Ama şimdi Müslümanlar neyin planını yapıyor? Allah hamdolsun şimdiki Müslümanlar Allah'ı ibadette birleyen, dinini talim eden, Allah razı etmek için gece gündüz uğraşan insanlar, Allah hayırlarını arttırsın. Şimdiki Müslümanlar senelik izinlerini son 10 gününe getiriyorlar Ramazan. Bütün sene çalışmayı göze alıyorlar. Niye? Allah'a yaklaşmak istiyor. Niye? Kendi yanındaki kardeşi onu geçiyor. Ahmaklık şudur ki, dünyadayken bir tane salih arkadaş edinmişsin, onun amellerinden faydalanmamışsın da kıyamet günü o senin üzerinde sen derecelerle onun altındasın. Resulullah'a sordu, sahabem bir tanesi dedi, cennet ehli birbiriyle ziyaretleşir mi? Dedi, evet ziyaretleşirler. Ama dedi, üst derecedekiler, alt derecedekiler, üst derecedekilerin yanına çıkamazlar, sadece selam ederler dedi. Ya düşün dünyadayken sohbet ettiğin arkadaşın, seni amelde geçmiş, cennetin üst derecelerine çıkmış, alttan yukarı sadece selam ediyorsun. O senin yanına gelebiliyor ama sen gidemiyorsun oraya. Sana yasak. Niye? E dünyada adam senin yanında itikaf ediyordu. Sen niye girmedin? Dünyadayken bu adam geceleri, ya itikafa girme, evinde gece namazına kalk. E onu da yapamıyorsun. Evinde gece namazına kalk, Allah'a ibadete, kıyama dur. Bak gözünün önünde bu adam hayra amel ediyor. Arkadaş olununla sen de aynısını edeceksin. Her birimiz evimizde otursaydık belki, bu sonun günde, bir tane gece namazı kılmayabilirdik. Madem biz kendimiz yapamıyoruz o zaman yapanlarla bir araya geliriz ki kendimizi hayret teşvik edelim değil mi? Meşhur hadis var. 99 tane adamı öldüren bir tane adam kıssası var değil mi? Rahibe ne diyor? Benim tövbem var mıdır? Diyor yoktur. Sıkıyor onda. Öldürüyor, kesiyor kellesini. O da 100. cinayet oluyor. Sonra bir tanesine daha gidiyor. Var mı benim tövbem diyor. Vardır diyor. Herkesin tövbesi vardır. Ama diyor bir daha ona geri dönmemen lazım. Ne yapacağım diyor. Şurada bir topluluk var. Onlar salihdir. Git onların arasında yaşa. Onların arasında kendini bir daha bunu yapmazsın inşallah. Diyor. Onu salih bir kalma yönlendiriyor ki o salih kavim onu ıslah ediyor, düzeltiyorlar. O yüzden insan kendinden daha salih bir toplulukla oturmazsa kibir olur kendini. Çünkü ameli zaten yeterli görüyor. Alttakine bakıyor. Etrafındakileri salih olmayan insanlar. Zannediyor ki işte yani örnek veriyorum şimdi piyasa öyle bir olmuş ki tabii piyasası yani te, e, tevhidi konuşan insanlar Türkiye'de. internet belası var, gençler var özellikle genç arkadaşlar iyi bilirler. Orada herkes işte yeni gençler de şeyler okul okumuşlar, mürekkep yalamışlar hepsi, zeki, hepsi okuduğunu anlıyor. Yani önceki adamlar gibi değil. Önceki adamlar bilgisayar kullanmaz, İngilizce bilmez güzel bilmez. Bu arkadaşlar cin gibi tabiri caizse her şeyden haberdarlar. Her şeyi okuyorlar. Bir Google var zaten. Münafık ne sorsan cevaplıyor. Oraya yazıyorlar, öğreniyorlar her şeyi. Dinin her türlü furuunu öğreniyorlar, talim ediyorlar. Ama ne yok? Edep yok, ahlak yok. Amel yok. Adam akşama kadar bilgisayar başında fetva yayınlıyor. Öyle gençler biliyoruz. Namazı ben diyor cemmi edeceğim, etmeyeceğim mi? Fatih okumayı bilmiyor, imamlığa geçiriyorsun. Böyle aciz durumları var çocukların. Niye? Çünkü onlar kendilerinden salih olan insanlarla oturmadıkları için amel görmüyorlar, kendilerini de yeterli sayıyorlar. Bu yüzden hesaba çekmiyorlar kendileri. Ama gelip aynı ilme ve bilgiye sahip, demiyorum bilgileri yanlış. Bak aynı ilme ve bilgiye sahip bu ilim ve bilgiyle beraber yanında amel olan bir insanla otursalar bu sefer kendilerini yetersiz sayıp onun gibi olmaya çalışacak. İşte bu da insandan neyi kaldıracak? Kibri kaldıracak. Ama aksi takdirde insan kibirden afiyetli olamaz. Hiçbirimiz afiyetli olamayız. Hiçbirimiz. Allah Azze ve Celle bu gibi kötü hastalıklardan bizi muhafaza etsin. İmam Maver diyor, İbn Mesud radıyallahu anhunun peşine bir topluluk takılmıştı. Yani nasıl takılmış? Koskoca İbn Mesut yani. Peygamberin talebesi aleyhissalatü vesselam. Şimdi olsa millet el yüz sürer herhalde. Yani biz günahkarız. Allah onun bereketiyle bizi affetsin falan. Tapmaya başlarlardı herhalde. O dönemde de tabi'in kötü bir şey yapmamış yani. İlim ehline hürmet etmek nedir? Emredilmiştir yani. Bütün edep kitaplarında, ahlak kitaplarında bu yazar ayet okumuştuk mücadele suresinden hatırlıyor musunuz? Ne demişti Allah? Ey iman edenler size meclislerde yer açılın denildiği zaman yer açın. İlim ehli geldiği zaman. Allah orada peygamberi kastetmişti. Değil mi? Aleyhisselatü vesselam'ı. Ardından e, ayetin devamında başka hükümlerden bahsediyor. Hani orada Allah e, tazim etmişti Kur'an ehlini. Hatırlıyorsanız Kur'an ehlinin faziletini anlatıyordu. Aynı şekilde tabiinde İbn-i gibi bir insanı tazim ediyorlar. Kötü bir şey yapmıyorlar yani. Peşine takılmışlar, yanında gidiyorlar. Ondan bir şeyler istifade edelim. Şey yapalım diye. Diyor ki İbn-i Mesud dönünüz. Geri gidin diyor. Bu hal peşinden giden için zillet. O adamın peşinden gidenler var ya onun için zillettir. Peşine düşülen için de fitnedir diyor. Yani her şeyde hani bir sınır var ya irca ile havaricin ortası korku ile sevginin ortası işte cimrilikle israfın ortası işte bu meselede budur tazim ile tazim ile bu aşırılığı birbirinden ayırmamız lazım edep saygıyla bu aşırılığı birbirinden ayırmamız lazım çünkü eğer aksi yapılırsa bir kişiye haddinden fazla bir tazim yapılırsa o adam için fitne olur. Kaldıramayabilir o adamı. Salih bir insan, insanlar onu tazim etseler de çok önemi yoktur ama nice salih görünümlü insan vardır Allah katında fasıktır onlar. İnsanlar bilmezler bunu. Mesela bunun birçok örneği var. Ee, bu konuşan çocuk, üç tane çocuktan biri var. Şey kıssası oğullarından. Kadın çobanla zina yapıyor ya. Cüreyç hadisi. Rahip cüreyç. Cüreyç, kadın zina teklif ettiği zaman zina yapmıyor kadınla. Kadın da gidiyor çobanla yatıyor. Oradan çocuk oluyor. Neyse cüreycin işte ibadethanesini yakıyorlar, yıkıyorlar. Sonra cüreci linç ediyorlar aralarında. Öldürecekler. Öldürelim diyorlar. Keselim kafasını. Tamam diyor. Bana iki dakika mühdet verin. İki rekat bir namaz kılayım Rabbime. Sonra Allah'a dua ediyor. Allah subhanahu teala tabii o anda önceki ümmetlere ilham olunuyordu. Bizim ümmetimizde ilham yok. allah Alem ilham ediyor Allah subhanahu teala ona. Diyor ki bana çocuğu getirin diyor. Ya da Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi çocuğu konuştur ben kurtulayım diye. Bana çocuğu getirin diyor. Çocuk getiriyorlar. Çocuktur Benim babam falan çobandır. Daha yeni doğmuş bir iki günlük çocuk. Ondan sonra Tabi insanlar ne büyük bir hata yaptıklarını gözleriyle gördükleri için anlıyorlar. Diyorlar ki senin tapınağını altından yapacağız. Yani bir denge, dengesiz adamlar. Önce yaktılar, sormadan, sorgulamadan, şimdi altından yapıyorlar. Ya bunun ortası olmasın yani. Cüret salih bir insan olduğu için ne de ki yok. Ben dedi altın altın istemiyorum sizin olsun onlar. Bana dedi eski halini yapın yeter. Asabı ı kör. 300 sene sonra dirilmelerine rağmen insanlar onlara ilticaret ziyarete gelmesine rağmen ayette dediği gibi dediler mescitte dinelim bundan üzerine dediler insanlar hemen hemen hemen müşriklerin hiç değişmemiş yani bu müşriklere kızmaya hepsi aynıydılar bundan babalar da bunu yapıyordu yani orada dua ediyorlar bizi geri al yani bu insanlar bizi fitneye düşürecekler Biz, dininden korkuyor yani Abdullah bin Mübarek diyor ki... İlim, ilim, ...ilimle amel eden alimlerin edebindendir... ...onlar amel ettiler mi diyor... ...kaçarlar diyor... ...onlar ilimle amel ettiler mi... ...kaçarlar... ...kaçtılar mı kovalanırlar diyor... İnsanlar ...onlar kaçtıkça insanlar onlara gelirler... ...onlarla oturup sohbet etmek isterler diyor... ...onlar insanlardan kaçarlar... ...çünkü dinlerinde fitneye düşmekten korkarlar diyor... ...çünkü dinlerinde fitne... ...insanlar gelirse... ''Biz fitne, dinimize fitneye düşeceğiz.'' derlerdi. O yüzden e, bu ve benzeri aşırı tazim hareketleri tazim edilen insanda kibre sebep olur. Saygıs ve edebi korumakla beraber yerinde nasihat, yerinde e, doğru yönlendirme, o adamı kibir yerine tevazuya iter. Mesela örnek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kadar seviyordu ona gelecek o gözünü uzatacak kadar seviyordu. Ee, bir sahabe yakalandığı zaman Mekke'ye götürülüyor. Şehit ediliyor. İşkence yapıyorlar. Öldürecekler. Orada yanlış hatırlamıyorsam Ebu Sufyan soruyordu. Diyor ki ona şimdi ister miydin Muhammed senin yerinde olsun? Sen Muhammed'in yerinde Medine'de olasın. Dedi ki vallahi o burada olsaydı derdim ki o keşke burada olsa ben orada olsam derdim. Orada soruyu soran müşrik diyor ki Bun, bunlar ne biçim bir kavimdir? Biz diyor bunlar kadar liderini seven başka bir topluluk görmedik diyor. Bunlar kadar imamını seven başka bir topluluk görmedik diyor. Bu nasıl bir sevgilir diyor. İnsanları İslam'a takip ettiren şey Müslümanların kendi arasındaki sevgi bağlıdır yani. He, sahabe sevmekle beraber peygambere yeri geldiğinde nasi, nasihatta bulunmuyorlar mıydı? E dinin nasiha, kulna limen yarasulallahi ve li <gülüyor> rasulih. Din resulüne de nasihattir. Salman dedi ki ya Rasulallah de sen bu çıkma fikri senin mi dedi ya Rasulallah? Dedi gençlerle istişare ettik falan. Ya Rasulallah eğer seninse ben dedi benim boynum kıldan incedir senin görüşüne. Sen söz söyledin mi benim için bitmiştir. Ama bizim oralarda hendek kazarlar dedi. Hendek kazalım ki bunlar geçemesinler Medine. Çünkü kalabalık geliyorlar. Gücümüz az dedi. Bak, tazim etmekle beraber, saygı göstermekle beraber öyle bir nasihat yapıyor ki. O liderini kibirden koruyor. Şimdi birçok bir insan var, ben oturdum konuştum, ya diyor hocam güzel anlatıyorsun da diyor, hep böyle nasip ettiğimizde. Ya diyor bizim hocalar diyor hep diyor, şey sömürdüler diyor. İnsanların saf temiz duygularını falan bir de böyle ajitasyonla söylüyor. Benden bir dakika abi. Evet yanlış yaptılar. Geçmişte birçok insan tanıyoruz. Bu e, bahsedilen hastalar galip oldular. Ama suç tek onların değil, suç yüzde elli yüzde elli. Sizin de onların da. Sen dünkü o ta aşırı tazimin ve nasihati ondan geri tutmanla zaten sen onun kibirliği yaptın. Sen niye şimdi kızıyorsun ki o kibirliliğe? Ona sen sebep oldun. Sen dün nasihat etmedin, eğrildiğinde doğrultmadın. Yanlış yaptın da Allah'tan kork demedin. Şimdi kalkmışsın kibrini eleştiriyorsun. Allah dikkat ederseniz subhanahu aleyhi ve sellem cehennemde saptıranlar ve saptırılanlardan bahsediyor değil mi? Hepsi suçu birbirine atıyor. O diyor bunlar saptırdı, bu diyor bunlar saptırdı. Ama Allah diyor ikinize de iki katı var. Yüzde elli yüzde elli. Kur'an böyle söylüyor. Tabi olan da olunan da yüzde elli yüzde elli. Eğer adam kibre sebep olduysa tabileri sebebiyle orada suç sadece kibirlenenin değil onu kibre sevk eden insanların da yüzde elli 50, yüzde elli. Dolayısıyla bu gibi sebepler ortadan kaldırılırsa insandaki kibir olgusu da yok olur kardeşim. Bakın bir hadis var. Kenzul-Umman'da geçiyor. Çok kuvvetli bir hadis değil ama önemli olduğu için burada İmam Maverdi, züht, ahlak olduğu için böyle zayıf delilleri de getiriyor. Allah'ın Resulüne bir adam geldi ve onu görünce heybetinden titremeye başladı ona. Ya biz de olsak titrer ağlarız herhalde. Allah'ın peygamberi yani. Vahiy geliyor. Allah ondan konuşuyor. Cebrail geliyor ondan. Cennet gösterilmiş. Cehennem gösterilmiş. Namaz kılıyorken ileri gitmiş. Diyor vallahi diyor cennetten bir salkım üzüm verildi. Onu alsaydım diyor kıyamete kadar hepiniz yerdiniz diyor. Namazda geri geri kaçmış diyor bana ateş gösterildi. Ben diyor geri geri kaçtım. Yani böyle bir peygamber işitiyorsun ve karşılaşmışsın yani. Şurada bir hani Rabbani bir alim duysa insan uzakta bir yerde dinde derinleşmiş, ilimde derinleşmiş, amelde Allah'tan korkan, saygı duyulan bir insan. Onun yanına gitti mi insan edepleni, yani edebini korumaya gayret ediyor. Ona karşı böyle e, bir titreme, bir böyle bir, bir kalbinde bir çarpıntı, değil mi? Allah'ın peygamberi adamda titremiş. Çok normal bir şey. Diyor, "Rasulullah selam rahat ol." diyor. Ben kurutulmuş et yiyen bir kadınla oluyor yani ben de insanlar gibi aynı şeylere sahibim aynı ihtiyaçlara sahibim aynı benim de dertlerim var yani o yüzden beni çok tazim etmene gerek yok ama bu demek değildir ki peygambere saygısızlık yapsın bedevilerin yaptığı gibi kapıyı vuruyorlar ya Muhammed diyor bağırıyor aleyhissalatü vesselam kafasını uzatıyor hani ne var resulullah kapıyı aralamış sonacak kafasını uzatmaya kalmadan yakasından yapışıyor gel diyor sana sorularımız var diyor tamam bırak geliyorum diyor ya bu da değil tabi Resulullah'a bu da yapılmış. Resulullah'tan sonra nice alimleri de insanlar bu edepsizlikleri yapmışlar. Onları öldürmeye kalkmışlar. Onları dövmüşler. Onları eza etmişler. Değil mi? Saygısızlık etmişler. Ama saygısızlık eden kendi nefsinedir. Hiçbir şey kaybetmez. Kibirden uzak tevazu sahibi kimse Allah onu yüceltir. Tevazu sebebiyle daha önce bunu uzun uzadı anlatmıştım. Kendini beğenmenin sebeplerini anlatıyor. Kendini beğenmenin bir takım sebepleri vardır ki bunun da en kuvvetli sebeplerinden biri kişinin, burası çok önemli, nifaka adet edilmiş ve dal kavukluğu, aynen böyle söylüyor İmam Muhaverdi, dal kavukluğu sanat haline getirmiş, etraf ve muhitin methu ile şişirilip uçurulmasıdır. Yani insanı kendini beğenmenin ve kibrin gibi iki tane afetin uçurumuna götüren bu iki şeydir. Bir, insanın nifaka adet edilmesi. Nedir nifak? İnsan iki yüzünü ortaya koyması. Farklı görünmesi. Fudal İbniyyat diyor ki, kimin gizlisiyle açığı bir değilse o münafıktır diyor. Kimin gizlisiyle açığı, insanlar arasındaki hali aynı değilse, o münafıktır. Yine diyor ki İbrahim et temimi Allah hepsine rahmet etsin. Eğer bir tane diyor adam görürsen dünya çocuklarının yanında övülme hoşuna gidiyor çünkü önceden alimleri e, halifeler çağrılmış işte demiş bu kim anlatırmış bu işte falan şehir işte şöyle usul biliyor bu kadar hadis ezberledi bu kadar şunu yaptı bu kadar bunu yaptı dünya çocuğu ya e, kral halife o zamanlar artık saltanata dönüşmüş e, işte diyor şiirde ustaysa o zaman bir şiir okusun işte şiir okuyor. Maşallah maşallah işte yaş sen de ili, şiirde derinleşmişsin falan. Şöyle böyle. Onu orada hediyelere boğuyor. Diyor bir adam görüyorsan böyle dünya çocukları ama burası çok önemli. Ahiret, ahiretin çocukları vardır. Onlar birbirlerini sever, tezkiye ederler. O başkadır. Dünya çocuklarının yanında övünme koşuna gidiyorsa iyi bilin ki o münafığın ta kendisidir diyor. İyi bilin ki o münafığın ta kendisidir ne demiştin? Nifakı adet edilmiş ve dal kavukluğu sanat haline getirmiş. Nedir dal kavukluk? Yalakalık. Farklı hedefler sebebiyle kalben tazim etmediği bir adama tazim izah etmek. Mesela iki tane kardeş vardır, birbirlerini tazim ederler, çok severler. Din kardeşi bunlar, çok seviyorlar birbirlerini birbirlerini tazim edebilirler. Çünkü onların sevgisi kalpten. Kalpten olduğu için de birbirlerine karşı edepleri var. Bir adam var, başka dünyevi çıkarları var. Hesapları var. Başka şeyler aslında irade ediyor. Onları elde etmek için de aslında kalbinde tazim etmemesine rağmen diliyle o tarafa tazim yağdırıyor. Ve muhitin methu ile şişirip uçurulmasıdır. Methu ile şişirip uçurulmasıdır. Zamanın birinde bir tane adam vardı, Müslüman da o zamanlar. sonra mürtet oldu. Allah hidayet etsin, etmeyecekse de beri etsin bizden, uzak etsin onu. Müslümandı, o zaman birini çok seviyordu. Öyle şişiriyordu, öyle şişiriyordu. Şeyhul İslam, hüccetül İslam, yani İslam'ın hücceti, İslam'ın şeyhi falan. Aleykümselam ve Rahmetullah. Her zaman nasihat ederdik, bak öyle etme, öyle yapma. Biz de seviyoruz o insanı ama yani bu kadar mübalağa yapma. Allah düşmanlıkta da ölçü ister, dostlukta da ölçü ister. Yok bizi dinlemedi. Devam etti. Sonra aynı adam, vaktin geçmesiyle iki sene sonra birçok düşüncesi, inancı değişti. Aynı adam, dün Hüccetullah dediği dün Şeyhül İslam dediği adama bugün cehennem köpeği diyor aynı adam iki sene geçti Allah bize bunu gösterdi iki senede sabrettik Allah iki senede gösterdi bize böyle dalkavuk adamlar var ya bunlar işte milleti kibre sürüklerler şimdi o aynı adam gene birinin yanında şimdi onu uçuruyor dersin yeryüzünde ondan başka alim yok Ondan başka bu mesele iyi bilen yok. Ama ben adamın İlyas olduğunu bildiğim gibi biliyorum ki Kur'an ve sünnetten bunu öğrendim çünkü ben. O adamın yarın orada çıkarıp bitsin, dünyanın en rezil adamı olacak şu andaki hocası. İşte bu gibi dalkavuk adamlar, bu gibi nifak ehli olanlar, bu gibi amacı Allah'ı razı etmek değil, meclislerde yer edinmek, Meclislerde bir makam elde edebilmek olan amacı Allah rızası değil. Amaçları bu, Allah böyle insanların işte bu kalplerinde var olan pisliği bu yaptıklarıyla ortaya çıkartır. İşte böyle insanlar da milleti kibre sürüklerler. Sonra ne oldu? Ben gördüm nice insan birbirini işte bir ihtilaf patlıyor. İşte Müslümanlara düşmanlık ediyorlar. Diyorlar bunlar harici, cehennem köpeği falan. Hakaret ediyorlar Müslümanlara. Ondan sonra tabi dost, düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesi oturmuş millette. iki gündür birbirini tanıyorlar. Hemen o işte bu da Şeyh Allame şöyle. Bu da biliyor. O mu biliyor, bu mu biliyor. Bundan daha çok biliyor. Başlıyorlar hemen. Bu dalkavuk tabi bunu hemen yağlamaya, ballamaya başlıyor. Bu da işin ehli değil hemen o adam yüzünden kibirlenmeye başlıyor. Sonra yarın bunlar bakıyorlar ki bitti tamam artık saptırabildiklerini bu meselede saptırdılar, saptıramadıkları orada kaldı ya. Şimdi başlıyorlar bunlar ayrılmaya diyor tamam buraya kadar. E ne oldu birbirinizi bu kadar çok seviyordunuz ikiniz? Müslümanlara harici diyorken birbirinize bu kadar yanaşmıştınız. Dikkat edin bakın vallahi billahi tallahi bugüne kadar çıkan ne ihtilaf varsa Hiçbirinin temelinde ilimsizlik veya cehalet yatmaz. Hepsinin temelinde ahlak yatar. Ben bunu da dün de anlatmıştım, önceki derste de anlatmıştım. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَأَهُمُ الْاِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ Kitap ehli ne zaman ihtilafa düştü? İlim geldikten sonra ilim ihtilaf çözer. İhtilafa düşürmez. Ama بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ Haset. Çekememezlik. Mescitte iki tane adam Kur'an'dan ayetlerle tartışıyorlar. Resulullah'ın yanında. O diyor ki bu mesele böyledir ayet okuyor. O da ayet okuyor. Resulullah diyor ne yapıyorsunuz diyor. Yani sizden öncekiler bu yüzden helak oldu diyor. Sakın diyor tartışmanıza Kur'an'a alet etmeyin. Yani Kur'an'ın birbirine çarpmayın yani kendi hevanı vereceksiniz. Hakkı söylersin, susarsın, oturursun. Yani hakkı beyan edersin, izhar edersin, devam edersin. Resulullah bunu emretmişti aleyhissalatü vesselam sahabesine. O yüzden mesela sahabe arasında nice hilef oluyor. Mesela diyorlar ki Ayşe sen böyle diyorsun da i̇bn Abbas böyle diyor mesela. Ayşe diyor ki ben diyor Resulullah'ın böyle yaptığını işittim. Bak bu kadar. Yorum yok. Ziyade yok. E, bu gibi bir ahlak ne yapıyor? Yıkmaktan daha çok, ihtilafa sebep olmaktan daha çok ittifakı icmaya getiriyor beraberinde. Ha anlıyoruz ki o zaman demek ki ihtilafın sebebi cehalet değil, ihtilafın sebebi ahlaksızlıktır. İhtilafın sebebi ahlaksızlıktır. O yüzden biz bugün ve daha önceki derslerde ahlakı seçtik. Allah azze ve celle'den her zaman da her dersin sonunda temenni ettiğim gibi temenni ediyorum. Allah bizi güzel bir ahlak ile ahlaklandırsın. Çünkü biz güzel bir ahlak ile ahlaklanmazsak bizim ahlaksızlığımız nifakımız olacak, nifakımız da İslam ümmetine zararımız olacak. O zaman ümmete şer veririz, Allah korusun. Allah bizi kibirden, kendini beğenmişlikten, hasetten, düşmanlıktan, kinden, nefretten, bunların hepsi şeytani şeylerdir. Hiçbir rahmani değildir. Hepsi şeytanidir. Şeytan bunları kalbe eker. Bunların hiçbirinde hayır yoktur. Bu kin, nefret, buğuz, düşmanlık hepsi sahibine zarar verir. Karşı tarafa hiçbir zarar vermez. Hepsi sahibine zarar verir. Anlattım ya dün bir ayet. Faiza beyneke itfa billati ahsen. Sen kötülüğü iyilikle zaaf. Faiza beyneke ve beynu hada ve tukenne Göreceksin ki senin arasında düşmanlık olan candan bir dost kesilecek sana. Çünkü bak orada düşmanlık sahibine zarar verdi. Ondan geri döndü adam sana candan dost oldu. Baktı ki kendinden başkasına zarar vermiyor yaptığı kin nefret. Bu sefer ne yaptı? Ahlak ahlaka yönelip ara düşmanlık düşmanlığı kaldırıp candan bir dost kesildi. O yüzden Allah Azze ve Celle bize Resulullah'ın asabını ahlaklandırdığı gibi Allah Teala bizleri de ahlaklandırsın. Allah bizi nefsimizin şerrinden korusun. Kötü hastalıklardan da kalbimizi arındırsın. Sübhaneke Allahümme o bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en testa ve